39. konu, Urve'nin Müslüman olup kavmini İslam'a davet etmesi ve kavmi tarafından şehit edilmesi, Taberani Urf bin Zuber'den rivayet ediyor, halk, hicretin 9. senesinde haç farizasını yapmaya başlayınca Urf bin Mesud, Hazreti Peygamber'e Müslüman olarak geldi, Hazreti Peygamber'den, dönüp kavmini hidayete davet etmek için izin istedi, Hazreti Peygamber seni öldürmelerinden korkarım, dedi,